Belli günler Çok kıymetli dinleyenlerimiz Gününüz hayırlı Bereketli Huzurlu ve mutlu olsun inşallah Ve Selamların En kıymetlisi en değerlisi En güzeli Ve onun selamından Başka Onun selamı kadar güzel olan Başka bir selam olmayan Allah'ın selamı rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek yine bir sohbet programına başlıyoruz değerli dinleyenler. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yine bir hadisi şerifiyle sizlerle birlikteliğimizde bu sohbeti açıyoruz. Iyaz bin Himarın radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Allah bana kimsenin kimseye böbürlenmemek ve haksızlık yapmamak üzere tevazu göstermesini vahyetti. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Allah diyor. Efendimiz bana Kimsenin kimseye Böbürlenmemek Ve haksızlık yapmamak üzere Tevazu göstermesini Vahyette buyuruyor Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Yine Şeddat bin Evsten Radiyallahu an Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Şöyle buyuruyor Dirayetli Akıllı kimse nefsine hakim olan Ve ölümden sonrası için çalışandır Aciz kimse de kendisini nefsinin arzularına terk edip Allah'tan affını dileyendir Bunu bir daha tekrar ediyorum Dirayetli akıllı kimse nefsine hakim olan Ve ölümden sonrası için çalışandır Aciz kimse de Kendisini nefsinin arzularına terk edip yani nefsin arzularını yerine getiren, isteklerine boyun eğen, nefsin emrine uyup da günahı işledikten sonra Allah'ım beni affet, günahı işle beni Allah'ım affet gibi aciz kimse de kendisini nefsinin arzularına terk edip Allah'tan affını dileyendir buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir son hadisi şerif. Değerli dinleyenler, Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Resulullah'a aleyhissalatü vesselama insanları en çok cennete götüren amellerin neler olduğu soruldu. Resulullah da aleyhissalatü vesselam Allah korkusu ve güzel ahlak buyurdu. İnsanları en çok cehenneme ulaştıran amellerin nelerden ibaret olduğu soruldu. Buna da dili ve tenasül üzbu buyurarak cevap verdi. Evet bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a insanları en çok cennete götüren amellerin neler olduğu soruldu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah korkusu ve güzel ahlak buyurdu. İnsanları cennete götüren amellerin en çoklarından birisi. İnsanları en çok cennete götüren ve amellerin neler olduğu sorulunca Efendimiz Allah korkusu ve güzel ahlak buyurdu. İnsanları en çok cehenneme ulaştıran amellerin nelerden ibaret olduğu soruldu. Buna da dili ve tenasül uzvu buyurarak cevap vermiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak inşallah bizi güzel ahlakla teçhiz ettiği ve kendisinden en çok korkan kullarından eylesin. Ve sonrasında da hani edebi tarif ederken eline, diline, beline derler ya. Zaten bizim atasözlerimiz, gerçek atasözlerimiz ama ayetlerden, hadislerden ve büyük zatların sözlerinden mülhem olarak kalıplaşmış ifadeler, menbaı, kökü, başlangıcı bunlara dayanır. İşte burada da Efendimiz insanı cehenneme götüren, ulaştıran amellerin nelerden ibaret olduğu sorusuna da dil ve tenasül uzvu buyurmuş. Cenab-ı Hak bizleri dillerine ve tenasül uzlarına sahip çıkan onun emir ve yasakları çerçevesinde onları işlettiren kullarından eylesin diyoruz ve hadislere burada şimdilik bir nokta koyuyoruz ve geldik bugünkü öykümüze bugünkü öykümüzün adı Yıldız Postası adamın hastalığına çare bulamayan doktorlardan biri kendisine evliya olarak bilinen bir ihtiyarın adresini vermişti söylenenlere göre en ağır hastalar bile o zatın duasıyla iyileşiyordu. Adam verilen adresi çaresizlik içinde cebine atıp doktorun yanından ayrıldığında sokağın köşesinde simit satan 6-7 yaşlarındaki bir çocuğa rastladı. Çocuk son derece masum gözlerle kendisine bakıyor ve onu tanıyormuş gibi gülümsüyordu. Adam o yaştaki çocukların tamamen günahsız olduğunu düşünerek yoluna devam ederken aniden duru verdi. Simitçinin üzerindeki eski tişörtün üzerinde kocaman bir E harfi yazılıydı ve bu E mutlaka evliyanın E'si olmalıydı. Aradığı evliya'ya bu kadar çabuk kavuşmanın heyecanıyla yanına gidip bir simit aldıktan sonra Doktorlar benim hasta olduğumu söylediler dedi. İyileşmem için bana dua eder misin? Çocuk bu teklif karşısında şaşırmışa benziyordu. Kafasını olur der gibilerden sallarken ben de sık sık hastalanıyorum diye karşılık verdi. Ama dedem Allah'a inananların ölünce yıldızlara uçtuklarını ve oradan cennete seyrettiklerini söylüyor. Bu yüzden korkmuyorum hastalıklardan demişti. Adam içinin bir anda ferahlandığını hissetti. Onun soğuktan moraran yanaklarını okşarken deden çok doğru söylemiş dedi. Ama ben yine de yardım istiyorum senden. Çocuk duasının kıymetini anlamış gibiydi. Karşı kaldırımdan geçmekte olan bir baloncuyu gösterirken size dua edeceğim diye cevap verdi. Ama eğer iyileşirseniz bana on tane balon alacaksınız tamam mı? Bu sefer adam başını salladı. Fakat çocuk bu kadar büyük bir hazineyi istemekle haksızlık yaptığına hükmetmişti. Mahcubiyetten kızaran yanaklarını elleriyle örtmeye çalışırken uçan balon almanıza gerek yok diye devam etti. Normalinden on tane istemişti. Adam elini uzatarak çocukla tokalaştığı anlaşma nihayet yapılmış ve ayrıntılara geçilmişti. Buna göre hastalıktan kurtulması halinde 6 ay sonraki Ramazan bayramında çocukla buluşacak ve herhangi bir sebeple gelemediği takdirde önceden hazırlanan balonların ona ulaşmasını veya postalanmasını sağlayacaktı. Adam küçük çocuğun adını ve adresini bir kağıda yazdıktan sonra Başını okşayarak onunla vedalaştı. Aradan soğuk bir kış geçip Ramazan'a ulaşıldığında adamın hastalığından eser bile kalmamıştı. Hayata tekrar dönmenin sevinciyle en güzel balonlardan bir paket hazırladı ve bayramın ilk gününü iple çekerek randevu yerine gitti. Küçüklerin cıvıl cıvıl kaynaştığı bayram yerindeki diğer simitçiler çocuğu tanımıyordu. Adam onu biraz ilerideki bakkala sorduğunda dükkan sahibi ciğerleri hastaydı yavrucağın dedi. Geçen hafta aniden ölü verdi. Adam bir anda beyninden vurulmuşa döndü. Ve koşar adımlarla orayı terk ederken önüne çıkan ilk baloncuya bir tomar para uzatıp şu uçan balonlardan 10 tane istiyorum dedi. Çabuk ol. Gecikmeden ulaşmalı yerine. Adam satıcının aceleyle uzattığı balonların iplerini birbirlerine düğümledikten sonra onları besmeleyle gökyüzüne bıraktı. Bayram yerindeki herkes gibi baloncu da şaşkındı. Sonunda dayanamayıp ne yaptığınızı anlayamadım dedi. Neden bıraktınız onları öyle? Adam nazlı nazlı yükselmekte olan balonları buğulu gözlerle takip ederken ''Onları bekleyen küçücük bir dostum var.'' diye mırıldandı. ''Hem de evliya bir dost.'' ''Balonları adresine postaladım sadece.'' ölümün yaşı yok. Sırası gelen genç demeden, yaşlı demeden alınıp götürlü veriyor şu dünyadan. Kime ne zaman, nasıl, nerede sıra geleceği de belli değil. Ama ölüm ...bir insan için yokluk değil... ...hiçlik değil... ...idamı ebedi değil... ...ölüm... ...kabre girip toprak altında çürümek değil... ...ölüm... ...bir terhis tezkeresi... ...şu fani diyardan... ...fani dünyadan... ...baki aleme... ...tebdilli mekan etme, göç etme... ...ve... Biz müminler için gerçek hayat, ebedi hayat, ölüm sonrası hayat. Hani Necip Fazıl, ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyor ya. Bizler ebedi alemin idrakinde olamadığımız için şu dünyadan ayrılmak istemiyoruz veya ayrılanlara üzülüyoruz. Evet, ölüm bir tebdili mekan. Öykümüzde de çok duygusal bir şekilde ifade edildiği gibi hiç belli olmaz... Ama enteresan Kimse ölümün Kendisine geleceğini tahmin etmiyor Hani yine Necip Fazıl diyor ya Büyük randevu Bilsem nerede Saat kaçta Tabutumun tahtası Bilsem hangi ağaçta Diyor ya Onun için ne olursunuz Mutlaka Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bu en fûsekûm gâble en tuhâsebû Hesaba çekilmezden önce kendinize hesaba çekiniz. Ölüm gelmeden ölümü düşününüz. Her gün günün belli vakitlerinde veya vaktinde ne olursunuz kendinizi Ölmüş bilerek bir muhasebe yapınız Allah'ım sen şu anda benim canımı alsan Ben huzuruna gelsem Kiramen katibin yazdıklarını dökseler ortaya Acaba sevaplarım mı ağır, günahlarım mı ağır? Bu muhasebeyi kendi kendinize bir yapın Allah aşkına Sizleri tenzih ederim ama ...en büyük hastalıklardan birisi günümüzün insanının... ...hep biz başkalarının muhasebesini yapmaktayız. Halbuki... ...başkalarının muhasebesini yapan bir insan... ...kendi muhasebesini yapmaya fırsat bulamaz. Onun için... ...ne olursunuz... ...bırakalım başkalarının muhasebesiyle uğraşmayı... ...hatalarıyla uğraşmayı... ...günahlarıyla yanlışlarıyla uğraşmayı... Biz kendi hatalarımızı, kendi günahlarımızı, kendi yanlışlarımızı bir düşünelim. Ve ölümü düşünelim. Bu şekilde huzuruna gelirsek Allah'ım ne olur halimiz diyelim. Enteresandır bir dostumuzu, bir kardeşimizi ziyaret ettiğimde. Namazla ilgili enteresan bir şey anlattı. Ve çok dikkatimi çekti. Belki şimdi o da dinliyordur bizi. Hocam dedi. Şimdi ben burada işimle gücümle uğraşırken bir fabrikada bir birimin başında müdür bu arkadaşımız. Patron beni çağırdığı zaman iki elim tabiri diğerle kanda da olsa... Her şeyi bırakıp patronun huzuruna gidiyorum o çağırıyor dedi. Ne kadar meşgul olursam olayım ne kadar işim olursa olsun ne kadar kendi işimle meşgul olursam olayım o çağırdığı an her şey durur ve biz onun huzuruna gideriz. Hele hele sesi biraz daha sert ise sinirli ise gidişimiz biraz daha telaşlı olur. Ve hele hele o patronun bir üstünde abisi de çağırdığı zaman ki o bizi normalde çağırmaz O zaman gidişimiz daha da telaşlı endişeli olur Çünkü vahim bir iş var demektir veya sıkıntılı bir iş var demektir Ne zamana kadar o soracağını sorar biz de onun sorduğu soruya cevap veririz Herhangi bir sıkıntı olmaz ise döner rahatlarız dedi Şimdi ben dedi namazı değişik şekilde algılıyorum. Bizi çağıran, çağıranın kim olduğunu idrakine varmamız lazım. Çağıran bir patron değil. Çağıran bir amir değil. Çağıran bir başbakan, cumhurbaşkanı değil. Şu kainatı yaratan çağırıyor namaza çağrıldığımız zaman. Onun idrakinde bir olabilsek... Ezan okunduğu an gideriz onun huzuruna dedi. Tabi espriyi yakalamış, özünü yakalamış o arkadaşımız. Ve bir husus daha bazen bu fabrikada ben kendi adıma veya başka arkadaşlar bir kendi adına veya bir işçi kendi adına bir şeyler yapmak istiyor. Mesela dışarıdan bir misafir geldiği zaman. 50 tane zorluk çıkıyor. 50 tane müdür, yetkili, sorumlu kim yapacak, kim edecek falan filan onu aşıncaya kadar tabiri caizse anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geliyor diyor. Ama patron dayı verince şu misafirler, şu ekip karşılanacak, ağırlanacak, yedirilecek, içirilecek, memnun edilecek ve gönderilecek denilince... Bütün fabrikadaki müdürler, şefler, personel O gelen kafilenin ekibin memnun edilmesi için Memnun olması için Ellerinden gelen çaba ve gayreti Azami derecede sarf ediyorlar Bir patronun sözü dedi Ve buradan ben sizi şu noktaya götürmek istiyorum değerli dinleyenler Allah Bir şeyi dilerse bütün insanlar onun tahakkuk etmesi adına, isteseler de istemeseler de, farkında olsalar da olmasalar da çalışırlar. Anlıyor musunuz meseleyi? Onun için üstadımız o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Çünkü o razı olduktan sonra hikmete de iktiza ederse halklara da kabul ettirir diyor ya. Aynen onun gibi. O fabrikada müdürler, şefler istese de istemese de o patronun emri yerine getiriliyor. O patron haksızlık yapabilir. Hikmetsiz iş yapabilir. Abes iş yapabilir. Yanlış iş yapabilir. Ama şu kainatın sahibi yanlış iş yapmaz haşa. Hikmetsiz iş yapmaz. Her şeyi bir hikmet çerçevesinde ...bir adalet çerçevesinde... ...ve... ...yaptığı şeyin... ...karşısına kimse duramaz... ...ve değerli dinleyenler... ...bizler öyle bir Allah'a kul olmuşuz... ...öyle bir Allah'a dayanmışız sırtımızı... ...öyle bir Allah'a el açmış... ...istemişiz... ...arzularımızı, isteklerimizi, matluplarımızı ...ve öyle bir Allah'ın karşısında... ...ezanı Muhammediler okunduğu zaman... Huzuruna gidip eğiliyoruz. Ve bir kutlunun ifadesiyle secdeye gittiğimiz zaman o elden ayaktan münezzehtir. Öyle bir şey isnat edemeyiz ona. O raptır çünkü ama sanki nerede ayakların der gibi. Sakın yanlış anlamayın. Secdeye giderken. Allah'a en yakın olduğumuz anda o secde anında buluştuğunuz zat Allah'tır celle celaluhu. Çünkü insanın Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Ama o secde anı ki insanın anlının, başının yerlerde sürünmesidir. Süründürülmesidir, yere değdirilmesidir. Ayakla başın aynı hizaya getirilmesidir. İnsanlığın benliğini, egosunu, kibrini, gururunu orada yerle bir edip adeta insanın kendini sıfırlamasıdır. Onun için kendini sıfırlamayan o bir olan Allah'a ulaşamaz. Sen kendini sıfırlayacaksın ki bir olan Allah'ın yanında değerleneceksin. Evet ben diyen Allah diyemezsin. Diyor ya, onun için bu sohbetimize de böyle bir mülahazayla girmiş olduk. Değerli dinleyenler, yine size ötelerden bir mektup var. Gurbetten, suyun ötesinden sizlere bir mektubu arz edeceğim. O mektupta sitem var. Hüzün var. O mektupta ikaz var, ihtar var, ümit var. Ama bu mektup şu anda yoluna hizmet eden, etmeyen, maalesef bizlerin halini ayan beyan sergilemekte maalesef. O içimizdeki gibi aynı, içimizdekileri görüyor gibi, İçimizde yaşıyor gibi halimizi arz etmiş, ifade etmiş, tasvir etmiş değerli dinleyenler. Herkes kendi hissesine ne düşüyorsa onu alıversin. Mülahazalarımızın neresindeyiz? Bir zamanlar bizim mübarek dünyamız rengi, deseni havası, ruhani iklimi, kendi kimliğini koruma azm gayreti, geçmişten tevarüs ettiği değerleri, kökleri, semaviliğe dayanan adetleri ve bütün bunların mecmuundan kaynaklanan maddi manevi güzellikleriyle bambaşka bir alemdi. Bizim için çarşı pazar, cadde sokak bile tıpkı, Mabet harimi birer tebliğ mekanı Mescitler ve nurlu evler de Adeta Kabe'nin iz düşümü gibiydi Aramızda muhakkaten de olsa Bulunma bahtiyarlığına erenler Uğradıkları her yerde Duyguları, düşünceleri ve gönül enginlikleriyle Ruhanileri hatırlatan Olabildiğine derin İncelerden ince, fevkalade nazik ve hallerinden memnun çehrelerle karşılaşır, Yükselen hemen her seste göklerin merhameti, meleklerin mehabeti ve annelerin şefkatini duyarlardı. Hadiselerin tazikinden bunanmış gönüller ve muvakkat bazı olumsuzluklarla sıkışmış ruhlar, mütebessim simaların, Dolaştıkları bu sihirli atmosferde Cennet gölgeliklerine sığınmış gibi Bütün hafakanlarını atar Tılsımlı bir meltemle Manevi banyo yapmış gibi rahatlar Ve serinlerlerdi O iklimde hiçbir kötülük Çehreleri karartacak şekilde Alenileşip yüze vurmaz Fenalıklar uzun boylu yaşama imkanı bulamaz Günah ve isyan istidadı Gücünü denese bile Gizlilik içinde dener ama Bu denemeler de asla tutmazdı O günün insanları Arınmak niyetiyle sık sık Tevbe ve inabe kurnaları altına koşar İstiğfarla şer meyillerinin önünü keser Dua ve niyazlarla Sürekli iradelerini güçlendirir bir hata ya da günahtan dolayı ömür boyu devam eden pişmanlıklarla kıvranır ve her zaman hakka yakın durmaya çalışırlardı. O günlerde ne kadar arzu ederdik Rabbimiz karşısında hemen her zaman vücudumuzun tıpkı salınan ağaçlar gibi tir tir ve iki elimizin birden onun kapısının tokmağında bulunmasını ne çok isterdik. Kalbimizin her çarpışında, nabzımızın her vuruşunda kendi eksik ve gediklerimizi duymayı, sadece kendi anlımızın karasıyla meşgul olmayı ve kazara şahit olduğumuz her yanlış karşısında başkalarının durumunu görmezlikten gelmeyi. Gönülden talep ederdik hayatımızın terazisine konacak değerlerin iç murakabelerimizden süzülen vicdani hesaplarımızın ürünü olmasını. Ne kadar dilerdik kazanç kefemizin her zaman dopdolu bulunmasını ve kazandıklarımızın bütünüyle ondan bilinmesini ve hep arzu ederdik rahatı, rehaveti, bütün bütün unutarak Kalbi huzurumuzu Zahmete bağlamayı Ve meşakkatle serinlemeyi Ömrümüz el verdiği sürece insanlığın Huzuru ve itminanı için Kendimizi unutup Her zaman onları düşünmeyi Sevgide Hemen herkese karşı sımsıcak Ve herkesi kucaklayacak Bir derinliğe sahip bulunmayı Öfkede Kinde ve nefrette ise unutkan olmayı. Söz vermiştik en içten duygularla kendimizi insanlığa tenvire adayarak, Her zaman mumlar gibi yanıp eriyecek ve kendimize rağmen uzak yakın çevremizi aydınlatmaya çalışacaktık. Her yerde hakkın dili tercümanı olarak samimi bir adanmışlık ruhuyla gezip, hep onu soluklayacak ve hep onu anlatacaktık. Yeminliydik gönülden ahların yükseldiği gecelerin seher rengine bürünerek, Yaratılıştaki yerimiz itibariyle kendimiz gibi davranacak, Kendimiz gibi olacak ve ölesiye öyle bir koşacaktık ki, Kuşlar kanatlarını kısıp bizi temaşaya koyulacaktı. Hakkı, Hakikati öylesine yürekten haykıracaktık ki aslanlar paniğe kapılıp inlerine sığınacaklardı. Ahdetmiştik aslanlığımız tuttuğunda gönüllere korku salma yerine iradelerimizdeki zincirleri kırmaya çalışacak. Ateş olduğumuz zaman yangın çıkarmaya bedel mumların fitilleriyle bulaşarak, buluşarak çevremize ışıklar saçacaktık. Sellere dönüştüğümüzde de Hayat olup Bağlara bahçelere akacak Rüzgarlar gibi estiğimizde de Tohumları sırtımıza alıp Telkih mırıldanacak Havadaki nem parçacıklarını Bir araya getirerek Bulutlara rahmete dönüşme adabını öğretecektik İnanıyorduk ki Allah'ın teveccühü ile Damla derya Zerre güneş olur ve aczufakla müthiş birer kuvvet kaynağı haline gelir. Dolayısıyla ten kaygısından, cismaniyet derdinden sıyrılacak, bütün benliğimizle ona yönelecek ve ilk mevhibelerimizin değerler üstü değerlere ulaşması için gözlerimizi ondan asla ayırmayacaktık sık sık iç murakabe ve muhasebelerle kendimizi tartıp değerlendirecek imkan ve istidatlarımıza göre duruşumuzu iyi belirleyecek özümüzdeki mevhibeler ile ortaya koyduğumuz say ve gayret arasındaki münasebete dikkat edecektik dikkat edecektik ki bize ne vefasız bir nimet hamalı desinler ne de bizi Başkasının ihsanlarıyla küstahlaşmış birer şımarık sayısınlar. Çok kararlıydık. Diyaneti Allah'a yakınlığın yolu bilecek ve bütün samimiyetimizle dinin eteklerine sarılacaktık. Başımızı imanın o eminlerden emin sığınandan çıkarmayacak. Sığınandan çıkarmayacak. Yaratan'a teslim yaşamaya çalışacaktık. Ona tevekkülde asla kusur etmeyecek ve onunla muamelelerimizi derin bir edep dairesi içinde sürdürerek gösterişsiz ve gürültüsüz bir mümin olmaya bakacaktık. Zira dolu gönüllerin, dopdolu cevher kutuları gibi dışarıya ses sızdırmadıklarının, doymamış ruhların ise içinde bir iki yalancı inci bulunan kumbaralar gibi sürekli kulak zarı çatlattıklarının farkındaydık. Biz her an kalbimize nazar edildiğini düşünecek, Gönlümüzü her zaman pak tutacak ve sadece o ebedi mihrabımıza yönelecektik. O güne kadar o kıbleye yönelenlerden kaybeden, başka kapılardan Vefa arayanlardan da Kazanan hiç olmamıştı O güne kadar O kıbleye yönelenlerden Kaybeden Başka kapılardan Vefa arayanlardan da Kazanan hiç olmamıştı Aksine O kapıya yönelenler Hep diri kalmış Ebediyete masar olmuş Ve onun eşiğine Baş koyduklarından dolayı da Başkalarına ...kul olmaz zilletinden kurtulmuşlardı. Biz de o eşikten asla ayrılmayacaktık. O eşikten ayrılmayacaktık. Çünkü bir hak dostunun... ...beni avını beklediği delik önünde... ...sabahlara kadar gözünü kırpmadan bekleyen... ...bir kedi irşad etti dediğini duymuştuk. Biz de tavrımızı değiştirmeden... Nazarlarımızı hak rızası hedefinden ayırmadan ömür yetse iktifa etse 300 sene 500 sene bekleyecektik ebedi mihrabımızda. Bilmem kaç defa düzenimiz bozulsa hizmetimiz heba olsa da gönül koymadan darılmadan yeni baştan deyip yürüyecektik yolumuza bu uğurda. Dövülsek de sövülsek de Diyar diyar sürülsek de Yine yüz sürecektik sevgilinin eşiğine Ve vefasızlık etmeyecektik davamıza Bütün bunları duyup hissettik Yazıp çizdik Sözler verdik Yeminler ettik Ve gönül dünyamızda Bu duygularla yatıp kalktık Fakat Acaba bugün Vicdanımız hesabına nerede duruyoruz? Bu mülahazaların neresindeyiz? Söylediğimiz sözler, ettiğimiz vaatler ve dile getirdiğimiz düşünceler açısından aynı yerde bulunuyor muyuz? O kanaatlerin yanında mıyız? Allah bize yeter! O ne güzel dost ve ne güzel vekildir derken Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın teslimiyet ufkunda seslendirilmesi gereken bu söz bize ne ifade ediyor? Vicdanımızda o teslimiyeti hissedebiliyor muyuz? Rızayı ilahiden dem vururken ve adanmışlıktan bahsederken kalbimizin de o istikamette attığından emin miyiz? ''Sadece Allah'ın hoşnutluğuna talipsek ve beklentisiz olmayı diliyorsak her meseleyi onun ilmine bağlamakla yetinmeli, onun görmesini, bilmesini, bizimle olan muamelesini ve hakkımızdaki takdirini kafi bulmalı ve tereddütlerden, şikayetlerden, nankörlük ve vefasızlıktan uzak durmalı değil miyiz?'' Evet O ilk günlerden bu ana kadar Vicdanımızda sürekli bu soruların cevabını aramalı Hep içimizin sesini dinlemeli Ve kendimizle sık sık yüzleşmeliydik Allah karşısındaki durumumuzun Ve konumumuz ile duruşumuz arasındaki uygunluğun muhasebesini yapmalıydık Acaba konumumuzun hakkını veriyor muyuz diyerek, günde belki yüz defa nefsimizi hesaba çekmeliydik. Her birimiz, durmam gerekli olan yer neresi, ben nerede duruyorum demeli, ve ey sevgili sen neredesin, ben neredeyim diye inlemeliydik. Allah'ım sen nerede bulunmamı istiyorsun, ben nerede duruyorum sen bana benden daha yakın olduğunu söylüyorsun. Her şeyden daha ayan bulunduğunu beyan buyuruyorsun. İnandım senden ayan bir nesne yok. Sen sadece gözsüzlere pinhansın. Fakat bana da göz verdiğin halde benim nazarlarımdan hala niçin gizlisin? Yakarışlarıyla gerilmeli. Kalbimize ve ufkumuza göre kasti ve iradi bir tavır belirlemeliydik heyhat son bir dönem var ki bütün bütün olmasa bile biz bu yüksek insani değerlerden bir hayli uzaklaştık kendi kimlik ve karakterimizde üst üste kırılmalar oldu bizi biz yapan inançlarımızın düşüncelerimizin çehrelerinde renk atmalar Matlaşmalar Hatta bazılarımız itibariyle Kirlenmeler görülmeye başladı O eski güleç Ve gökçek yüzlerin yerlerini Abuz Şikayet edalı Somurtkan Ve çok defa öfkeyle kızaran Simalar aldı Sanki bir zamanlar O olabildiğine canlı Neşeli Sımsıcak ve herkese açık bu incelerden ince toplum fertleri özü, üsaresi ve ruhu itibarıyla karbonlaşmaya yüz tutmuş fevkalade sert, kaba, kırılgan insan görünümünde bir kısım cisimlerle yer değiştirdi. Maalesef bazılarımız bize bahşedilen yerimizi koruyamadık. Durduğumuz yerde kararlı Şuurlu ve İhlas derinlikle duramadık El elden çözüldü Yar elden gitti Gülleri hazan vurdu Bülbüller aha düştü Çeşmeler kesildi Çaylar kurudu Adeta her yanda dikenler boy attı Ve her tarafı Saksağın sesi kapladı Bugün Ömrümüzün hasenat kefesi Neredeyse bomboş olmasına rağmen pek çoğumuz itibarıyla bir ihlas bezginliği içindeyiz. Çoğumuz gafil, bedbin, dünsüz, yarınsız, sefil birer halzade gibi aktualite ile iç içeyiz. Her halimizde alayış, gösteriş, köpük köpük heva ve heves, sürekli zevkü sefaya... ...makama, mansıba, şöhrete, şana ve dünyevi hülyalara oynuyoruz. Bir zamanlar rüya ve hülyaları, ekonomi ve refah... ...taptıkları da dolar, dinar ve euro olan yığınları kınarken... ...şimdilerde onlar gibi olmaya yürüyoruz. Ellerimiz, ağızlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız... Dillerimiz dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah, fersah uzak ve adeta nankörlüğe kilitli. Eller memnu meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor, gözler başkalarının kusur müfettişi. Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz, kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz. Dağınık Derbeder Ve kullanılmaya müsait bir duruşumuz var Mevcutla iktifa deyip istirahate çekilmişiz İnsanlar birbirine Yabancı Vifak ve ittifak Nikahı Allah'ın bu zettiği Talaka emanet Nefsani duygularımız Yeni fırtınalar çıkarma cephesi Oluşturma peşinde Ve çoğumuz Şahsi düşüncelere ipotek gibiyiz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 Simalarımız asla inandırıcı değil. Bu gafletle geleceğe yürümemiz, yürüyüp varlığımızı sürdürmemiz çok zor olsa gerek. Vaka böyle bir durum herkes için söz konusu değil. İçten içe çürüyenlerin, değişip başkalaşanların ve özünü yitirenlerin yanında mana köklerine bağlı saf ve dupduru kalmış. Bir hayli insan da var. Var ve bunlar uyaran bir ışık, samimi bir ses, içten bir diriliş çağrısı ve çağın sesiyle bir ezan bekliyorlar. Ne var ki sık sık kendini kritiğe tabi tutan kaç insan gösterebilirsiniz. Kaç insan gösterebilirsiniz ki zaafları, kabiliyetleri, boşlukları, güç kaynakları, kaybettikleri ve kazandıklarıyla, her gün bir kere daha, yeniden kendini keşfediyor, ve kendi derinliklerinde dolaşıyor. Muhakkat bir hayret, geçici bir tecessüsle değil, hatta fenalıklarını deşeleyip, kendini aşağılamak suretiyle de değil, belki benliğini araştırma ve tanıma ihtiyacıyla, Nefsini karşısındaki bir kanepeye oturtup Sonra da insaflı, hazık ve rasyonel bir hekimin hastasını muayene etmesi gibi Onu gerçekçi bir anlayışla ele alan kaç fert gösterebilirsiniz Bütün bu menfiliklere rağmen biz inanıyoruz ki Ümitsizlik yol kesen bir gulyabani Acz ve çaresizlik düşüncesi ise Ruhu öldüren birer hastalıktır Şanlı geçmişimizde yol alanlar Hep imanla Ümitle yol almışlardır Kendini Aç ve ümitsizliğe salanlar da Yollarda kalmışlardır Evet Hissizler Hareketsizler yol alamazlar Uyuyanlar Hedefe ulaşamazlar Hele hele azmini iradesini yitirenler ...asla uzun zaman ayakta kalamazlar. Konumunun hakkını veremeyip... ...bulunduğu noktadan kayanların... ...iflah olduğu hiç görülmemiştir. Fakat... ...şu da bir gerçektir ki... ...ulaşılmaz gibi görünen zirveler... ...şimdiye kadar defaatle aşılmış... ...ve nice yüksek tepeler... ...azmin, iradenin... ...ayaklarına yüz sürmüştür. Şimdi eğer... Yarınlarımızı düşünüyor ve dipdiri geleceğe varmayı düşlüyorsak yolların yürünerek alınabileceğini ve zirvelere azim, irade ve planlarla ulaşılabileceğini biz de hatırdan çıkarmamalıyız. Her şeye rağmen doğrulmalı, kendimizi yenilemeli, konumumuzun hakkını vermeli, yerimizde sebat etmeli Herkesin başvuracağı bir güç Bir ümit kaynağı olmalı Ve sönmeye yüz tutan Bütün meşaleleri Yeniden tutuşturmaya çalışmalıyız Böyle bir yenilenme Ve kendimize gelme için de Bizim başka şeye değil Birikmiş kirlerimizi arındıracak Pişmanlık gözyaşlarımıza ihtiyacımız vardır Böyle bir yenilenme Ve kendimize gelme için de Bizim başka şeylere değil Başka şeye değil Birikmiş kirlerimizi arındıracak Pişmanlık gözyaşlarına ihtiyacımız var Bizler ancak Onlarla tövbe kapısına ulaşabilir Ve onlarla ziyan olmuş Ömrümüzü yeniden inşa Edebiliriz Gözyaşları her türlü Şeytani oyunun büyüsünü bozacak Sihirli bir iksirse Ki öyledir Gezip durduğumuz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 Yarın mutlaka dirilirler Öyleyse Bunca günah Bunca masiyet Ve o ölçüdeki hicrandan sonra Zannediyorum Bize de hep Yalnızlık koylarını kollamak Ve gecelerin Siyah örtüsünü başımıza çekerek Hak tecellilerine Açık kimsenin Göremeyeceği o yerlerde Alnımızı yere koyup hıçkıra hıçkıra ağlamak düşüyor. Evet evet. Şimdilerde bize geceleri hepsi her kuşları gibi inleyip durmak ve au eninlerle gök kapılarını zorlamak düşüyor. Öyleyse gelin bundan sonra olsun. Dağınıklıklardan sıyrılalım. Özümüze dönelim ve gözyaşlarımızı cehu edelim ki Yarın faydasız ahuva etme hicranını yaşamayalım. Gelin her zaman varacağımız ufka kilitli kalalım ki yürüdüğümüz yolun sağında ve solundaki cazibedar şeylerle başımız dönmesin. Bakışlarımız bulanmasın. Unutmayalım ki insanın değeri Allah'a intisabı ve onunla münasebetlerini İçten devam ettirmesiyle Mebsuten mütenasiptir Doğru orantılıdır Ondan kopuk ve cismani Arzularla kirlenmiş insan Şeklindeki bir bedeni Altınla Gümüşle Atlasla bezeseler Dahi kıymeti Yine çamur Yine çamur Yine çamurdur Evet değerli dinleyenler Cenab-ı Hak bizleri bu mektupta ifade edilen ikazlardan gereken dersi alıp gösterilen hedefe yürüyenlerden eylesin. Ve isterseniz sizler de söz verin. Bizler de söz verelim. Elden geldiğince güç yettiğince Cenab-ı Hak bizleri Bu ufukta Bulunduğumuz yerin hakkını verenlerden eylesin Kim ne yaparsa yapsın O bizi enterese etmesin Ve bizler Hel min mezit deyip Allah'ım yok mu daha Yok mu daha deyip Yunus'un ifadesiyle Bana seni gerek seni diyelim Başkaları ne yaparsa yapsın Konumunun hakkını vermezse vermesin. Bulunduğu yerde bulunması gereken, yapması gereken işleri, hareketleri yapmazsa yapmasın. Biz onları görmeyelim. O şekildeki hareketler bizi enterese etmesin. Bizi enterese edecekse Allah'ım senin rızan nerede? Allah'ım sen benden razı mısın? Sen benden razı sen Allah'ım. Hazreti Halilullah gibi İbrahim aleyhisselam gibi ateşin içerisinde bile benim bu halimden Rabbim haberdar değil mi? Rabbim görmüyor mu? Evet deyince melekler o zaman siz çekilin aradan teslimiyetiyle ona teslim olan ve yine üstadımızın ifadesiyle iman teslimi teslim tevekkülü tevekkül de saadet-i netice verir. Dediği gibi bizi gerçek iman eden, gerçek teslim olan, gerçek tevekkül eden ve neticede de saadet-i ve onun da ötesinde Cemalullah'la serfiraz ve şeref yab olan kullarından eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle ...beraber olacağız değerli dinleyenler.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 geldik bugünkü aile İlmi hali bölümüne. Bugün enteresan bir soru var. Cinsel baskıdan kurtulma çaresi nedir diyor. Müstehcenliğinden dolayı cevap vermekte zorlandığım konulardan biri de cinsel duyguların baskısından kurtulmak isteyenlerin başvurduğu kendini tatmin konusu. Bu konu ısrarla sorulduğundan zorluğuna rağmen cevap vermeye gayret edeceğim. Önce meseleye genel bir bakışla bakalım izin verirseniz. Rabbimiz aile hayatını kolaylıkla yürütmesi için insanlara cinsi his vermiş. Bu hissin getirdiği derin bir ilgi ile karşı cinsler birbirlerini sevmiş bu sevgi sebebiyle birbirlerine hoşgörüyle bakacak hale gelmişlerdir. Ancak bazen bu cinsi his bilhassa gençlerde baskılar da meydana getirmiş, onları gayri meşruluklara itecek bir etkiyle göstermiştir. İşte bu durumda Rabbimiz rüyada ihtilam olma halini yaratmış, hat safhada ''Cinsel his baskısına maruz kalan kimseler, rüyadaki bu ihtilam olma yoluyla cinsel his baskısından kurtulmuşlar, gayri meşruluklara yönelme duygusuna girmemişlerdir. ''Ne var ki, bazen ortamın aşırı tahrikinden dolayı rüyadaki teskin olma hali yetmeyip, uyanıkken de kendini teskin etme ihtiyacı duyanlar olmuş.'' Bunun dini hükmünü merak ederek Öğrenmek istemişlerdir Cinsellik duygusunun Aşırı baskısından kurtulmak için Başvurulan Bu kendini Teskin etme olayına istimna Veyahut da günümüzdeki insanların ifadesiyle Masturbasyon Kitaplarda Haram Mekruh caiz diyenlerin olduğunu görüyoruz. Değişik yerlerde değişik şahıslar tarafından. Şahısların özel durumlarından dolayı böyle farklı hükümlerin verildiği anlaşılmaktadır. Bu mevzuda en başta cinselliğe ateşleyen sahibini günaha zorlayacak derecede tahrik eden görüntü ve teşirleri seyretmeme ve öyle müstehcen ortamlardan uzak durma kararı çok mühim. Böylesine tahrikçi görüntülerden insan, büyük bir dikkatle kaçınmalı, sahibini dayanması güç, his ayaklanmasına iten zeminlerden, mutlaka uzak kalmalı ki, ihtilam olmakla cinsel his baskısından kurtulabilecekken, ayrıca bir de kendini teskin etme zorlamasına maruz kalmasın. Kendi kendini böyle sağlıklı olmayan bir durumla, Karşı karşıya bırakmasın Bundan dolayıdır ki Bundan dolayı İsra suresindeki ayet Zina yapmayın Demeyip zinaya yaklaşmayın Diyor Yani zina Teşhir ve teşviklerine yaklaşmayın Çünkü Teşhire yaklaşanlar tahrik olurlar Tahrik olanlar Cinsel his baskısına maruz kalırlar Maruz kalanlar da günahı göze alacak hale gelirler. Öyleyse günahı göze aldıracak duygu ayaklanmasına sebep olan görüntüleri seyretmekten uzak durmak konunun ihmal edilmez tedbirlerinin en başında gelenidir. Bu konuda bir başka ikaz da tesettür ayetlerinden alınmaktadır. Bu ayetlerde de mümin erkekler mümin kadınlar Gözlerini harama bakmaktan kapasınlar. Gözleri kapamak mümkün mü? Evet. Ayet böyle diyor. Sonrasında da gözleri kapamak mümkün mü? Soru. Yani gözlerini harama bakmaktan o kadar korusunlar ki, Sanki kapamışlar gibi hayallerini temiz tutsunlar. Günaha iteleyecek tahrike maruz kalmasınlar. Bu ikazdan da anlaşılıyor ki, Bozulmuş vasatlarda ilk tedbir mümkün olduğu kadarıyla tahrikçi görüntüler seyretmekten uzak kalmak, fıtratın gereği olan ihtilam olmayla iktifa edip kendini sinirsel zafiyete de uğratacak suistimale gayrimeşru tatmin yollarına mecbur bırakmamaktır. Bütün bu dikkat ve korunmaya rağmen maruz kaldığı baskıdan kurtulmak için, kendini teskin etmek zorunda kalan kişi, büyük günaha düşmemek için küçüğüne başvuran kimse durumundadır. Buna büyüğüne yönelmemek için küçüğüyle yetinme hali demek de mümkündür. Ancak bunun en mahsurlu tarafı, baskıyı gidermek için arada sırada başvurduğu bu kurtulma çaresini zevk alma alışkanlığına dönüştürüp, Devamlı yapma bağımlılığına düşme yanlışıdır. Alimlerin haram hükmünü verdikleri Yahut da harama yakın şekilde mekruh saydıkları Bu türlü bir bağımlılık halidir. Evet değerli dinleyenler Müstehcen görüntülere bakmanın hükmü nedir? Evet Televizyonunuzu açıyorsunuz. Daha önce de bahsettim, Haberlerde bile Enteresandır, sanki birileri bir yerlerden planlamış, organize etmiş, senaryo etmiş gibi bazı kanalları istisna edecek olursak, ekseri kanallarda, haberlerde bile defile reklamı. Bütün açıklığıyla, seçikliğiyle seyredenlerin kalp dünyasını, ruh dünyasını alabora edecek, Gençlerin zihinlerini darmadağın edecek haberlerin ona haber denirse eğer haber programlarının arasına sıkıştırıldığını konulduğunu görmekteyiz. Ve biz de nasıl haber izliyoruz diye onu da aradan seyretmekteyiz maalesef. Bunun gibi daha nice magazin programlarında daha nice şu veya bu dizilerde daha nice şu veya bu gösterilerde seyredilen müstehcen görüntülere Veyahut da bir internette bilgisayarınızın başındasınız Açıyorsunuz istemediğiniz halde birileri Yine diyorum çok ciddi bir organizasyon var bu konuda Bir bakıyorsunuz ki ekranınıza bir görüntü düşmüş Ve siz açıyorsunuz veya bir e-mail gelmiş Açtığınız zaman aman Allah'ım ''Hiç tahmin edemeyeceğiniz, istemediğiniz, arzu etmediğiniz ama bir de bakmaya başladığınızda kendinizi alamayacağınız bazı görüntülerle karşı karşıya kalma durumunda olan insanlar olarak, elhasıl müstehcen görüntülere bakmanın hükmü nedir?'' demiş. ''Bütün günahlar, ahlaki bozulmalar müstehcene bakışla başlar.'' Bakışın ısrarıyla gelişir Sonra fiili günaha dönüşür Üstelik Gözler baktıklarının resimlerini de çeker Hayal arşivinde depo eder Nereye gitse Nerede olsa Artık çektiği bu resimler Hayal aleminde gözlerinin önündedir Geçmişte sokaklar bozulmamış Toplum hayatında kötülükler kol gezer hale gelmemişti O yüzden o günkü insanlardaki dindarlık, ahiretini kurtarmaktan başka bir manaya gelmiyordu. İnsanlar sadece ahiretini kurtarmak için dindarlaşıyor, mazbut olma gereği duyuyorlardı. Ya bugün? Bugün de öyle mi? Evet bugün öyle değil. İnsanlar, ahiretlerini kurtarma niyetinden önce, dünyalarını da kurtarmak için dindarlaşıyorlar. Dindarlıktan faydalanıp, Toplumda kol gezen kötülüklerden kendilerini, çoluk çocuklarını korumaya çalışıyorlar. İsterseniz bakın cemiyet hayatına. Her geçen gün bir yenisi çıkan kötülüklerden, bağımlılık ve sefaletten kendilerini en çok koruyanlar dindar olanlardır. Dinine bağlı kalanlardır. Çünkü dinin insanı kötülüklere iten zaaflar ve alışkanlıklar hakkında yasaklayıcı hükümleri vardır. Bu hükümlere uyan dindarlar Sadece ahiretlerini kurtarmakla kalmıyor Dünyalarını da kurtarıyor Gittikçe yaygınlaşan Menfi alışkanlıklardan kendilerini Ve çocuklarını da muhafaza ediyorlar İsra suresindeki 32. ayetin ikazına bakın lütfen Zinaya yaklaşmayın Zina yapmayın demiyor Yaklaşmayın diyor Çünkü asıl mesele ''Yaklaşmamaktır. Yaklaşmazsanız kurtulmanız kolay olur. Yaklaştıktan sonraki gelişmelere dayanmanız zorlaşır. Ateşe yaklaşanın içine düşmesi gibi bir sonuç çıkabilir. Onun için zinaya vesile olabilecek, davetçilik manasına gelebilecek, tahrik ve teşvikçi görüntüleri yasaklayan din, müstehcene bakılmasını da caiz görmüyor.'' Hatta bu bakma konusunda bir diğer ayetin ikazı ayrı bir önem arz ediyor. İsterseniz bir de o ayetin ikazına bakalım. İnanmış erkek ve kadınlar gözlerini harama bakmaktan kapasınlar. Nur Suresi 29 ve 30. ayetin meallerinden. Gözleri kapamak mümkün mü? Hayır. Yan için kapasınlar diyor. Öylesine gözlerini harama bakmaktan Müstehcenin nazar etmekten korusunlar ki sanki gözleri kapalıymış da hiç görmemiş gibi hayallerini tertemiz tutsunlar, zihinlerini kirlenmekten korusunlar. Zaten İmam Şibli bu ayeti tefsir ederken sadece kafa gözlerini kapamakla kalmasınlar, kalp gözlerini de kapalı tutsunlar. Haramları hayal hayallerine almasınlar diyor. Hayali dahi korumak istiyor.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 Öğrenci ise dersine çalışamaz. İşçi ise mesleğine tam yönelemez. Fikir adamı ise zihnini toparlayamaz. Derken her konuda gerileme ve düşüş söz konusu hale gelir. Bu duruma düşmemek için din müstehcene karşı yasaklar koyar. Mensuplarını böylesine gerilemelere düşmekten korur kurtarır demiş. Evet. Değerli dinleyenler Bir aile ilmi halinin de Burada şimdilik sonuna geldik Gözlerimizi haramdan sakınalım Zina yapmayın demiyor ayet Daha önce de ifade edildiği gibi Zinaya yaklaşmayın Ne demek bu Gözlerimizi haramdan sakınalım Elimizde değil mi O kumanda düğmesi Elimizde değil mi o televizyonun butonuna basmak? Elimizde değil mi bilgisayarın o sayfalarına no, hayır demek, istemiyorum demek? Bu da bir irade işi. Cenab-ı Hak hepinize, tüm neslimize, gençliğimize haramlara karşı koyma, zinaya yaklaşmama, müstehcene bakmama iradesi versin inşallah ve gençlerimizi bu şuurla serfiraz eylesin diyor. Bir programın da sonuna gelmiş bulunuyor Hepinizi Allah'a emanet ediyor Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor Yüzünüzden tebessümün Gönlünüzden sevgi ve muhabbetin eksik olmamasını Temenni ederek Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması Ve dualarınızın da Rabbim katında Kabul edilen dualardan olmasını niyaz ediyor Yine her zaman olduğu gibi bir dua ve şiirle hepinize şimdilik hayırlı günler diliyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Her şeyden evvel varlığıyla varlığımızı ışıklandıran gözlerimize nurlar serpip bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz Rabbimize hamdü senalar ediyor iki cihanın serveri, enbiyanın seyidi ve merhameti ilahiyenin timsali olan Peygamberi Zişan Efendimizi salatu selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz. Ey Rabbimiz celali vecihine layık şekilde bütün hamdler sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı şükür de yine sanadır. Senden benim ve kadın erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerimize zahir batın nimetlerini saanak saanak yağdırmanı dileniyoruz. Allah'ım bizlere her türlü endişe ve tasa karşısında ferç ve mahreç yollarını göster. Sürekli kötülüğü emredip duran nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın ağından bizi halaseyle biz aciz kullarını bize düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplolarından muhafaza buyur bizleri dünyanın her türlü cevri cefasından rezil rüsvay bir duruma düşürmesinden ve ahiret azabından koru Bizi ve hayatını ilahi kelimetullah'a adamış hizmet erlerini hoşnutluğunla doyur. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Ki ezan sesi elimde ışığın dilimde sözün bir ezan sesisin her an içinde nakış nakış hayalimde gül yüzün sana düşmüş ayna olmak seçimde bütün varlık yaradanın güftesi. Peygamberlik bu mananın bestesi Mesajların ötelerin saf sesi Çağlar durur ulu furkan içinde Hep kevserler içtik bülbül dilinden Hep safalar gördük kutlu elinden Geçmez gönül sen gibi emelinden ''Yok bir başka peygamber bu biçimde. Gel gürle nayin hep sızlayıp dursun. Kalbim sözlerinin sesiyle vursun. İsterse bütün düşmanlar kudursun. Hutben okundukça Çin'de maçında.''